أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي وإطاعتي إلا بالله فسبحان الذي قال في كتابه الكريم وما تشاؤون إلا إن شاء الله الأول والله ظاهر والله الباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله ربي أعوذ بك من Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu qatilul ladina Ve alimu enne Tevbe suresinin 123. ayeti kerimesi Kur'an-ı Kerim'de 206. sayfadayız. Tevbe suresinin son sayfası oluyor. Bugün inşallah tefsirimiz Sure-i Tövbe bir sureyi daha bitirmiş olacağız, yeni bir sureye inşallah başlayacağız. Bugün Tövbe suresinin son sayfası ve 123. ayet, Bismillah. Ya eyyühellezine amenü, ey iman edenler! Fahrettin Razi rahmetullahi aleyh buyuruyor ki, bu hitabı duyunca çok mesrur oluyorum çünkü kainatın sahibi Allah Celle Celaluhu özel ismen hitap etmiş oluyor. Yani Fatih döneminde yaşıyoruz, ismini söylüyor. İşte vatandaşımız Ahmet Bey şöyle değerli bir insandır, şöyle meziyetleri var, şöyle faydalı işler yapar. Bütün toplumun karşısında Allah'ın yarattığı göklerde yerlerde kainatta bildiğimiz bilemediğimiz bu kadar varlıklar var. Onların içerisinde yeryüzünde milyarlarca insanlar, onların içerisinde özel ey iman edenler. Katilu savaş edin elledin o kimselerle ki yelunekum. Mekan bakımından size yakın minel küfari kafirlerden. Onlarla savaş edin. Çünkü eğer onların yaptıkları cevru zulmün önüne geçmezlerse mazlumlar fakirler, muhtaçlar, yetimler büyük sıkıntıya düşüyorlar. İhanetten geri durmuyor, gadret etmekten geri durmuyor. Anlaşma yapıyorsun, akit imzalıyorsun. Tamam sulh edelim, barış yapalım, birlikte yaşayalım. Resulullah Efendimiz Hudeybiye'de anlaşmalar yapıyor. Hemen bozuyorlar. 10 yıllık anlaşma yapıldı. Fatih'in babası ikinci Murat anlaşma yaptığı Avusturya Macaristan'la 10 yıllık Anlaşma yaptı. 50 küsur gün geçmeden hemen bozuyorlar. Dünyaya bakıyorsunuz şimdi anlaşmalar yapıyor. Efendim Kendi anlaştıkları, kendi koydukları kurallara kendileri uymuyorlar. Bu sefer öldürüyor, mahvediyor. Allah Celle Celaluhu da buyuruyor ki ey Müslümanlar. Sizin çevrenizde olan, size zarar verecek olan küffar u alem. Onlarla yani uzaktaki artık oraya gitmek çetindir. Ayet-i kerimenin ifadesi katilullezine yelunukum mekan bakımından size yakın oluyorlar minelkuffari kafirler ve onları onlarla savaş edin vel yecidu bulunsun fiikum sizde ghilza ghilze kelimesi şiddet yani güçlü olun kuvvetli olun onlara karşı da çünkü o gadre e, ediyor, ihanet ediyor öldürüyor mahvediyor o zaman mazluma sahip çıkmanız açısından gırzetli olun şiddetli olun ve alamu bilin ki en Allah'e Allah meall muttaqin, muttaqilerle beraberdir. Yani haramlardan sakınıp, hakka vasıl olan efendim mazlumu koruyup zalime karşı çıkan takva sahibi kimselerle Allah beraberdir. Yani takva iman edip kafirlerle cihat yapmak. İman neyi gerektiriyor? Küffar o alemin karşısında dikilmeni gerektiriyor. Muhammedur Resulullah ve lzina ma'uhu beraber olan Müslümanlar e şiddâ ve'l küffâru hama şiddetli kendi aralarında merhametlidirler. Sevgili Allah'ımız Celle Celaluhu bizlere bunları bildiriyor. Bir diğer ayeti i kerimeye 124. ayet ve izâ unzilet sûre Onlara bir sure indirildiği vakit. Burada münafıklardan bahsediyor. Kur'an-ı Kerim ayetleri böyle sırayla küffar-ı alemle olan mücadeleyi devam ettirme hususunda farklı yerlerde, 500 küsür yerde ayeti kerimeler farklı farklı incelenir. Ve o şekilde bir sonuca ulaşılır. Şimdi bakıyorsunuz bir ayeti kerime mevzuyu izah ediyor. Bir ondan sonra gelen ayet farklı bir konuya geçiyor. Şimdi münafıkları tanıtıyor. Ve izama unzile sure her ne zaman bir sure indirilse feminhum o münafıklardan bazıları men yekulu yukum zadatu haziy imana Hanginizin imanını arttırdı? Yani e, bu ayeti kerime ya bize bir tesir etmiyor demeye getiriyor. Yani Kur'an okuyor, adam tesirlenmiyor. Ayet okuyorsun, tesirlenmiyor. Allah'ın hükmü budur diyorsun, etkilenmiyor. O münafıklık alametidir. Allah'ın ayetlerinden tesirlenmemek münafıklık alametidir. Vecidat kulubuhum diyor Allah. Onların kalpleri titrer diyor. Allah'ın emri buyursa tamam, febiha ve nimet kabul der ama münafık onlar ise Ey zadet hu imana Bu hanginizin imanını arttırdı? Fehammellezine amenu. Ancak iman edenlere gelince fezadetum iman. Onların imanları artar diyor. Onların imanı artar. Allah'ın emri ne bu? Tamam, kabul. Namaz, oruç, zekat, ibadet, taat kabul. Rabbimiz Celle Celaluhu bunları yapmamızı istiyor. Tamam. Şunlardan kaçmamızı istiyor. Tamam. Yani İman ehli bunları kabul eder. Ve Allah'ın ahkamını yerine getirmek hususunda o imanı gereği yapın denilenleri yapar, yapmayın denilenlerden kaçar. Fakat münafıklar, e, bunun ne var bu ayette? İşte iman etsek ne olur, etmesek ne olur? Daha da efendim namaz kıldı ne oldu gibi bu sefer hani imanı arttırdı, hani ne yaptı gibi. Kur'an-ı Kerim münafığı bize böyle tanıtıyor. Onlar der ki bu ayeti kerime, Kimin imanını arttırdı ki? Hani ne oldu ki? Yani adam Müslüman, mesela bazı tahkir eden cümleler kullanılıyor. Ya adam Müslümanım diyor da ne oldu ki? Halbuki iman senin yaptıklarının kayda geçmesidir. Kayıtlara geçiyor, ameli salih. Bunlar <gülüyor> e, kiramen katibin melekleri tarafından yazılıyor levh-i kaydediliyor. Yıkra kitabe, kıyamet günü oku kitabını ona göre sana cennet verilecek. Orada ortaya çıkacak. Burada 50 defa hac yapsa bile aferin kulum nasıl bir hac yaptın diye böyle bir plaketler gelmez. Yani dünyada beklenti yok. Dünya Müslüman veresiye çalışıyor cennet. Kafir de veresiye çalışıyor. Veresiyesi cehennem. O vesileyle münafığı Rabbimiz bu, bu şekilde tanıtıyor bize. Onlara ayet okuduğunuz zaman onlar kimin imanını arttırdı ki diye e, o ayetleri, dinin hükümlerini takdir eder diyor. Halbuki iman ehlinin imanı artar ve onlar ve hum müjdelenirler, sevinirler elhamdülillah. Rabbimizin emri bu mu? Bu tabii. Ramazan-ı Şerif gelmekle seviniyor. Bütün Müslümanlar hoşnut oluyorlar, hazırlık yapıyorlar, yufkalar açıyorlar vesaire. E niye Ramazan-ı Şerif geliyor, Rabbimin emrini yerine getireceğim, ona kulluk edeceğim, teravihimi kılacağım vesaire. Yani bir insan Cuma namazının gelişine, Cuma vaktinin gelişine sevinmesi o kişinin imanın alametidir. Ve Cuma... Evsaf olarak kıyamet günü Ya Rabbim bu kulun Beni aziz etti Bana değer verdi Kıymet verdi Orada şahitlik yapacak Ramazan-ı Şerif şahitlik yapacak Neler var neler Onların kalplerinde hastalık vardır Diyor Allah Yani ne hastalığı bu Münafıklık Yani günah işleme hastalığı Yani bildiğimiz e, Bypass vesaire kalp hastalığı değil bu Günah hastalığı, münafıklık hastalığı ve mennellede ne fi kulubihim marad ritsen onların pislikleri üzerine pislik artıyor, haramları üzerine haram arttırıyor, Habaset üzerine kabaset arttırıyorlar. ve matu onlar ölmezler ve hum kafirin kafir olarak ölürler. Bir insan Allah'ın emrine fitne derse peygamberin sünnetine fitne derse bu kişi din dairesinin dışına çıkar. Biz Allah'ın emrine sahip çıkacağız, onu aziz kılacağız, hürmet edeceğiz, Peygamber'in sünnetine sahip çıkacağız, onu başdacı yapacağız, yapmaya çalışacağız. Bir insan Peygamber'in sünnetine fitne dersen, o İslam dairesinin dışına çıkar. Neden? Vemmelledin epikulubim maraz. Maraz nedir? Allah'ın emrini beğenmiyor, Peygamber'in yolunu beğenmiyor, ahkiamu dini hakaret ediyor. Bu bir hastalık diyor Allah. فَزَادَتُمْ ritsen اِلَا Bu sefer günahlarını, haramlarını, Allah'ın emrini, peygamberi sünnetini terk ettikçe pislik üzerine pislik. Yani cehennem dediğimiz açlık, susuzluk, sonsuz azap yeri değil mi? İşte çoğalıyor. وَمَاتُوا Onlar ölmezler ve هم kafirun, Onlar kafir olarak ölmüşlerdir diyor. Kafirlik üzerine ölürler. Allah Celle Celaluhu ve tevella diyor. Rabbimiz buyuruyor, Veedah Tevalla, onlar sizin karşısında yüz çevirince Sa'fil ard yeryüzünde koşarlar, fesat çıkartırlar, Allah'ın emrini bozarlar, Peygamber'in yol dini bozarlar, fesat, dini uymayan iş fesattır, fasittir, batıldır. Ve yuhlikel her nesl. yani nesli bozarlar diyor, ekinleri bozarlar ve ölümü de küfür, kafirlik üzerine olur diyor Allah. Kulhu ve lilladin huden ve şifa. Söyley Habibim. Hüve o Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim var ya. dille menü iman edenler için hüden. Cennetin yolunu gösterir. Ve şifa ve şifadır o. Kur'an-ı Kerim şifadır. Yani hasta baygın olsa ona ilaç verilse ona lazım olan bir ilaç sonra gözünü açar. Veya kişi rahatsız çok ona bir ilaç verildi. O ilaçta onun hastalığına da uygunsa Mevla'nın lütfuyla o da şifa buldu. Bak bilerek de itse, hiç, bilmeden de itse şifa. Kur'an-ı Kerim bilerek de okunsa bilmeden de okunsa inandığı için Allah Celle Celaluhu o Kur'an okuyana şifa verir. Yani Kur'an-ı Kerim'in elfazının okunmasının sevaplılığı efendim onlardan bir tanesi. Ol hevalillezina ve şifa. Allah cümlemize şifalar ihsan eylesin. Bedenimize sağlık, sıhhat, afiyet. Son nefeste iman, cennetiyle cemaliyle müşerref eylesin. Kalbimize şifalar, bedenimize sıhhat, afiyetler. Efendim iman nurunu Rabbim doldursun inşallah. Elden ayaktan düşmeden ahiret yolculuğu. Vellezina la İman etmeyenlere gelince buyuruyor Allah velledi o kimseler ki la yu'minun iman etmediler. Fi adani vakr onların kulakları diyor. Vakır yani sağır. Sanki büyük büyük var. Sanki onların et parçası kapatmış. Wahvalehim ama ve, ve Allah'ın ayetlerine de kördürler diyor. Halbuki camiyi görüyor. Allah'ın dinini görüyor. Gözünün önünde ölenleri görüyor ama kör. Ulaike yunadevne min mekanin baid. Evet pek yuza, uzak yerden çağrılmaktadırlar ama inanmıyor adam. <Gülüyor> Hz. Ömer adıyolan efendimizden inna Allah yerfa akvam. Allah kendi kitabına sahip çıkanları yüceltir. Dünyada bir bilgi veyahut da bir kitap düşünün. Efendim her türlü meselelerin çözümünü ortaya koyuyor. Yok. Mesela beyinle alakalı, tıpla alakalı en müthiş bir kitap bile olsa Beynin yüzde beş, yüzde onunu ancak izah edebiliyor. Tamamının ortaya konulduğu bir eser yok mesela. Kendi sahasında en üst efendi ünvana çalışmalara ulaşsa bile kalp ile alakalı, beyin alakalı yüzde beşi, yüzde onunu ancak ulaşabiliyor bilgi olarak. Fakat Kur'an-ı Kerim dediğimiz dünyanın tamamını, ölünce oradaki kabir alemini, mahşer mahşerin hayatını ve ondan sonraki inşallah... Ferih konfil cennet bir kısmı cennete ya cennete ya cennete inşallah gideriz oradaki ehvali ve oradaki durumları tamamını anlatıyor bu kadar hem dünya hem ahireti ortaya koyan yol gösteren tek efendim Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim bunun dışında böyle bir eser yok innallah yer fabiyazel kitab akam Allah kendi kitabına sahip çıkanları yüceltir ve ya da o aharin ve diğerlerini ise ona karşı geldikleri için Alçak eder. Sayın Müslim'dedir bu hadis-i şerif? 817. 17 hadis-i şeriftir. 126. ayeti kelime. kerime, Tövbe Suresi Evela yaravne, görmüyorlar mı? Ennehum onlar yüftenun Yani onlar belaya uğratılıyorlar. Mevla Celle Celaluhu buyuruyor ki Münafıklara bir bakın. Onlar mutlaka bir belaya uğrarlar. mevla ikaz eder. Bak kulum, dünyayı senin ayağının altından alırım, canını malını alırım. Evvela yaravne görmezler mi o münafıklar? Ennehum kendileri yuftenûn, belaya uğratılıyorlar. Fi kulli am her yıl. Merreten bir defa, ev iki defa. Sümme yetubun, sonra tövbe etmiyorlar. Adam büyük bir kaza atlatıyor, arabasıyla taklalar atıyor veya bir şey iş yerinde düşüyor, efendi bir hastalık geçiriyor. Öldü, ölecek tekrar geri dönüyor. Halbuki kendi kendine düşünüyor. Ya ben bu halde ölseydim, Allah'ın huzurunda ne hesap vereyim? Bunu biliyor. Allah Celle Celaluhu da onları tanıtıyor. Onlar diyor ben ikaz ediyorum, ihtar ediyorum, rububiyetimi hatırlatıyorum. Yılda bir iki defa bak seni... Efendim canını, dünyayı ayağın altından alırım. Bir anda gidersin. Neyle geleceksin huzuruma? Ne hazırlığın var? Bir veya iki defa onları belalara uğratıyorum. Ki tövbe etsinler. Sümme la yetubun. Tövbe etmiyorlar. Ve la Öğütlenir de değiller. E öğütlenmiyorlar. ibret almıyorlar. Öğüt almıyorlar. Allah Allah. Sure-i en'amde belbedâ lehum mâ min kabl. Onlar işledikleri... İçlerinde gizledikleri bütün inkar, Hristiyanlar, Yahudiler vesaire, kendi gavurluklarını biliyorlar. Dünya, dünyadan ahirete gidince cehennemde pişman oluyor, yanıyor orada. Velevruddu diyor Allah. Eğer onları cehennemden pişman olduk dediklerinden dolayı dünyaya çevirecek olursam, le'adu anhu, elbette yasakladığım o efendim, gavurluğa, isyana, tuyana, münafıklığa dönerler nevle kazibun yalan söylüyorlar. Allah Allah. Ali Nutbi radıyallahu anhu: "İza merizul abd isma'u fiha felem dedi. Hayran Allah bir kuluna hastalık verir de hastalıktan sonra Mevla ona sıhhat verir. Ki bütün insanların başına geliyor. Hastalanıyor. Hastalıkta gidebilirdi. Efendimiz Aişe ve birisi geldi dedi: "Ya Resulullah, kalbim yumuşamıyor dedi ibadeti yapmakta zikir yapmakta bir merhametsizlik oluşuyor bende. Aşamıyorum bunu. Rasulullah buyurdu ki hastaları ziyaret et. Efendim cenazelere katıl. O sahabe de onu yaptı. Sonra bir müddet sonra tekrar ya Resulullah yaptım fakat bir şey olmadı yine. Resulullah buyurdu ki hastayı ziyaret ettiğinde kendini düşün. Şimdi ben hasta olsam bu halimle ahirete gitsem teraziye ne koyacağım? Kulum gel bakalım. Şu anda tabutun içinde ben olsam Mevla Teala'ya efendim sevk olunuyoruz. Şu anda hani namazın, hani orucun, hani ibadetin diye sorulsa ne yaparım? Kendin böyle bir öğütlen bakalım. Velahüm <gülüyor> yedzekerun onlar öğütlenmiyorlar, ibret almıyorlar. Yani insanoğlu bir defa ölüm bizim için büyük bir ibrettir. Şimdi adam cenazenin başında ondan ibret almıyorsa demek ki o efendim kulağını tıkamış. Burada bir insan hastalanır da Allah Celle, Celle ona iyilik, sıhhat, afiyet verirse o kişinin hayrı çoğalmazsa melekler der ki: "Halezî dâve Senin bu tedaviydi, Yani nefsini ve kötülüklerden kendini koruyacaktın. Sana bu aslında bir tedaviydi ama sen şifa almadın. Yani bundan bir şey bir sonuç çıkaramadın. Hazreti Enes Radiyallahu Aleyh Efendimiz Kadir Resulullah Sallallahu Aleyhi ve buyuruyor ki la yazdadul emru illa şiddah. La yazdadul emr yani iş illa şiddeten. Yani e, zorluk artacak diyor. E, dine bağlılık hususunda gün be gün zorluklar çoğalacak. Ve la nasu illa şuhhan. Hayat devam ettikçe kıyamete yakın. Yani hayrun nasi karney buyurdu Resul'um. En hayırlı insan sahabe dönemi. Birbirleri için kendilerini parçaladılar. Birbirlerine iyilik yapmak istediler. Ama Resul'un birini ki hayat devam ettikçe insanların dini yaşamada zorlukları çoğalıyor. Efendim insan nesline sahip çıkmak. Haramlar istila etmiş her tarafı. E, yurt dışındaki insanlarla konuştuğumuzda efendim buradaki Türkler yani Müslümanım diyenler o tarafa doğru gidiyorlar. Kötüler ise efendim bıkmışlar diyor. Bu tarafa doğru geliyorlar. İşte insanoğlu yanlışın içerisinde, haramın içerisinde. Dura dura mesela bir Müslüman böyle bir <gülüyor> üzüm üzüme baka baka baka karar küffar ve alemle çok içli dışlı olunduğu zaman onun cesaretle günah işlemesi mütedeyyin bir insana da cesaret veriyor. Bu kadar günah işliyor. Bir şey olduğu yok. Ha, dünyada peşinatçı değil Allah. Ahirette çıkacak işte düşünemiyor. Ya bu kadar günah işledi bir şey olmadıysa biz de yapsak ne olur bu sefer günaha cesaret oluşuyor. Çok tehlikeli. Zorluklar çoğalacak. Velayetler <gülüyor> dünasu şuhan. Cimrilik artacak. Vama amin. Illa velledi bagduhu şerrun minhu. Hangi sene ki bir sene sonra daha şerlisi gelecek diyor Efendimiz Vesselam. Onun için bugünkü gün yarından iyi. Yarınki gün daha kötüye gidiyor. Yani kötü dediğimiz şey illa maddi olarak değildir her şey. Yani ahlak, edep, vakar, Allah'a. Yani insan kendisini düşünecek, ailesini düşünecek, çevresini düşünecek. Allah'a karşı Allah'a mı yaklaşıyoruz, ondan mı uzaklaşıyoruz? Alimlerden birisine geldi, dedi ki üstadım. Rabim beni seviyor mu sevmiyorum merak ediyorum. Dedi ki Allah'ın emrini yerine getiriyor. Onun dediklerini sevip yapabiliyorsan Allah seni seviyor kendiyle meşgul ediyor. Allah'ın emrini sevmiyor onun dediklerini yapmıyorsan Mevla seni kendinden uzak tutuyor. 127. ayet ve Onlara bir sure indirildiği vakit münafıklar ne ba'duhum ila ba'd Birbirlerine bakarlar e Ne diyor bu ayet ya İçki harammış Faiz harammış Zina harammış Müzik harammış falan Birbirlerine bakarlar Hel yerakum mine had Birisi kalır mı oradan Sınmen sarafı çevirirler Çevirir Yani değiştir bunu ya Başka bir şey dinleyelim Başka bir şey konuşalım Vesaire Niye Bu Allah'a biz hesap vereceğiz Bunları öğrenelim Bunları bilelim de Ahirette pişman olmayalım yani değiştirmekle Yahudiler peygamberleri öldürdüler 70 taneden fazla peygamberi öldürdün peygamberi susturdun diye Allah'ın hükmü susmadı ki Yedikat semada ve kainatın sahibi Allah Celle Celaluhu'nun hükmü duruyor. Ulemayı derdes etmekle ulemayı susturmakla Allah hükmünden vazgeçmiyor ki sen onu duymadığın zaman o oh, haram olmaktan çıkmıyor ki işte münafığın yapısı. Kendi işine gelmediği bir şeyi duyunca birbirlerine bakıyorlar, münafık münafı buluyor, oradan sıvışıyor gidiyor. Gidelim buradan, dinlemeyelim bunu. Yani dinlememek kurtuluş mudur? Sana diyor ki bir komutan, ey arkadaşlar 50 bin, 100 bin kişi şu vadinin arkasında binlerce düşman var. Üç gün sonra onların gelişine baktığımızda üç gün sonra burada olacaklar. Burayı yakıp yıkarlar. Adamların gözü dönmüş. Bizim de onlara mukavemet gücümüz yok. Ondan dolayıdır ki tedbirinizi alın. Millet üç kısım oldu bu misal. Birincisi dedi ki bu komutanı dinleyelim. Oradan çıktılar. Güvenli bir yere gittiler. Öbür de dedi ki ya doğru olabilir. Ancak bodrum katında böyle kendimizi koruruz, duvarın arkasına saklanırız. Üçüncüsü de dedi ki kabul etmiyorum, öyle şey mi olur dedi. Hakikaten üç gün sonra düşman geldi. Kaçanlar kurtuldu, orada olanlar ya kurtulur ya ölür. Tamamen inkar edenler hepsi kılıçtan geçirilir. İnkar etmekle bu işi çözemezsin. İşte münafık, Allah'ın hükümlerini, peygamberin sünnetini birbirlerine bakıyorlar. Kapatıyor defteri. Tamam kapattın da defter kapanmıyor. Ölünce ondan sonra defterler açılıyor. Hani namazın, hani orucun, hani ibadetin, hani örtün, hani bu efendim helallerin, hani haramların. Nallara ba'duhum ila ba'duhum. Birbirlerine bakarlar. Hel yarakum mine hadin. Onlardan kimseyi bulamasın. Thummen Dönüp giderler. Bu tefsir derslerini bırakmayalım. Burada Rabbimiz Celle Celal'ın hükümleri anlatılıyor. Yani bunları sadece ve sadece biz kaset gibi dokunuyor, konuşuyor. Yani bunların hiçbir kelimesi bana ait değil. Beni de yaratan, efendim hazirundaki cümledin kardeşlerimi, mevcudatı yaratan Allah'tır. Allah Celle Celaluhu bize bu dünyayı ben yarattım, benim dediğimi yapacaksınız. Kafiri tanıtıyor, münafığı tanıtıyor, Müslümanı tanıtıyor. Mü münafık ne yapıyor? Senden gibi görülüyor. Ondan sonra hadi onu değiştir diyor. Tamam değiştir de, Allah'ın hükmü değişmiyor. Gökten gelen hükümler değişmiyor. Ha. İş nedir? O zaman akıllı davranıp sonsuz kudret sahibi olan Allah'a kulluk edip cennetini, cemalini elde etmektir. Saraf Allahu kulubehum. Sen Allah'tan yüz çevirirsen Allah da senden yüz çevir, çevirir. Çevirir. Saraf Allah mevla çevirir kulubehum kalplerini. Bi onlar kavmun bir kavm ki la yefkahun. anlamaz bir kavim olur. İnsanoğlunun kalbi bir odaya benzer. Odanın içerisinde diyelim şurada cam var, şurada cam var, burada her tarafta camlar var. Neden? Dışarıdaki çok güzel hava ve ışığı içeri alsın diye. İşte iman ehli. Kabe-i Muazzama ile, Kur'an ile, Peygamberle, Ahkam-ı Din ile, alimlerle, bu sohbetlerle vesaire. Pencere açıyoruz. Zikir ile. O pencereler açıldıkça oraya ilahi nur giriyor. İlahi nur ne yapıyor? O kalbi Ela bi zikrillahi tatmainul kulub Kalpler ilahi nurla doluyor Münafık ise orada Bütün kâbe'nin kapısını kapatıyor Medine-i Münevver'in kapısını kapatıyor Kur'an'ın kapısını kapatıyor Alimlerin, müstehitlerin Kapılarını kapatıyor hadi oradan hadi oradan Kapılar bütün camlar Duvar gibi örülünce Dışarıdaki çok güzel hava ve ışık içeri girmiyor bu süre içerisi Zifiri karanlık oluyor işte Allah Celle Celaluhu misal olarak Allah'ın hükümlerini duyduğu zaman hemen birbirlerine bakarlar oradan sıvışırlar giderler diyor. Bir tanesini görür müsün göremezsin diyor hepsi giderler oradan. Aman tefsirden kula kulağımızı çevirmeyelim. Çevirdiğin anda münafıklık alameti olur yani illa bizim anlattığımızı, haşa bunu kastetmiyorum. Yani buradaki kastedilen Kabe'nin kendisi, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Kur'an'ın kendisi, ahkamın kendisi. Ha, yani mesele bu, efendim o vesileyle. E bu da bir vasıtaysa, e burada da dinle sümmen sarafı, saraf eder diyor, çevirir diyor, saraf Allahu kulubum. Allah da onların kalbini çevirir. Bianne bunlar kavmun la anlamaz bir kavim. Anlamıyor. Anlamak istemiyor. Anlıyor da anlamak istemiyor. Mevla taala fema lehumani Ne oluyor onlara? Onlar Allah'ın kitabından yüz çevirirler ki ennehum humurun mustanfire diyor. Yani kaçan yaban eşekleri gibi kaçarlar. Ferrat min kasvel diyor. Aslandan kaçmış gibi kaçarlar diyor. Neden kaçıyorsun ya? Feferru ilallah. Allah'a kaçacağız. Allah Celle Celaluhu'na sığınacağız, O'na mazagu, Onlar Hak'tan meyledince Allah da onların kalplerini meylettiriyor. Sen Hak'tan saparsan Allah da senden tard eder. Sen camı kapatırsan güneş içeri girmez. İlla aç camı da geleyim demez. Ancak camı açmakla da güneşin ışığı azalmaz. Allah'a gönlünü açmakla Allah'ın rahmeti bitmez, yüz rahmet duruyor. Kim o rahmetten istifade ederse o iman ehlidir peki. La 128. ayet Tövbe Suresi. La kad caakum rasulun min aziz. Bu ayeti kerimeleri okuyan Mevla Celle Celaluhu onlara sağlık, sıhhat, bereket vesverir. verir. Bunların mükafatları vardır. Belalardan, musibetlerden korunur Allah'ın izniyle. La kad caakum min min enfusikum aziz. لَقَدْ جَاَيَكُمْ Ant olsun ki size geldi. Rasul, pek değerli bir Rasul. Allah buyuruyor ki benim adıma size hüküm veriyor. Benim temsilcim. Ben bunu bir patron düşünelim. Adamın 30 tane fabrikası var. Bir fabrikasında 10.000 kişi çalıştırıyor. Başında bir müdür var. Patron oradan talimat gönderiyor. Bu müdürün dediğini yaparsanız benim dediğimi yapmış olursunuz. O zaten benim talimatlarımı uyguluyor. Ben ona diyorum ki şu kadar makina imalatı yapılacak. Onu söylüyor. Misaldir bu. Yani la teşbih ve la temsil. Şimdi Allah Celle Celaluhu da benim elçim Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. O size Kur'an olarak ne dediyse. Kendi ifadesindeki hadis-i şerif olarak ne dediyse o ma ve o kendi arzusuna göre konuşmaz. Benim ona talimatlarımı bildirdikleri ve ille illa vahyun ben ona neyi dediysem yuha o vahiyi size söyler. Benim dediklerimi söyler. vahiy dediğimiz hadis-i şerifler de hepsi Cebrail essem tarafından Resulullah'a bildir, bildirilmiştir. Şimdi onları devredeşi bırakıp dini bozmanın yolunu arıyorlar. Bozamazsınız. Bozamayacaksınız. Dini bozmaya çalışan kendisi bozulur, Allah'ın dini sıyrılmış kılıç gibidir. Onunla uğraşan kılıç onu itlaf eder, etkisiz hale getirir. لَقَدْ kum rasul, Benim Resulüm, pek değerli Resulüm size geldi. مِنْ <gülüyor> أَنْفُسِكُمْ Kendi nefesi sizin gibi. Ee, aziz diyor, ona aziz, ona çok ağır gelir diyor. Çok ağırdır. aleyhi diyor manittum. Sizin onun üzerine diyor sizin sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. Yani bir ana şefkati nasıl? Ondan çok çok fazla. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sağlığında bildirildi vefatından. Dünyaya geldiği gibi mübarek direk secdeye kapandı. Mübarek parmağını daha deniz, yeni dünyaya gelmiş. Ümmeti ümmetimi kurtar yarabbi diyor. Harisun <gülüyor> aleyküm size çok düşkün. Size düşkün sizin sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. Habibim size öyle merhametli, öyle şefkatli. Harisun, düşkün aleyküm size. Bin müminin müminlere yani müminlere son derece düşkün. rahim diyor. Rauf yani esirgeyici, rahim pek acıyandır. Mevla Celle Celaluhu burada. Rauf ve rahim Allah'ın isimleridir. Mevla Celle Celaluhu kendi sıfatını, kendi isimlerini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a efendim Habibim yani ben rauf ve rahim isem, Habibim de aynı. Acıyan, son derece merhamet sahibi bir Habibim o. Mevla Celle Celaluhu, en çok sevdiğim Habibim diyor Allah. Ya, ve me'er sennâ min kablike min Biz Habibim senden evvel bir peygamber göndermedik, illa Nuhi ile Biz onlara vahy ettik. Yani yapacaklarını biz söyledik onlara. "O'nun ilahe illallah'a benden başka ilah yoktur. Bana tapacaksınız." İşte bunu yani misal olarak bir fabrika, 150 yıllık fabrika düşünün. Efendim, sahipleri, te sahibi bir tane. Değişmiyor. Kainatın sahibi Allah Celle Celaluhu. Allah bir tanedir. Evveli yok, ahiri yok. Ama buraya gönderdiği peygamberler Mevla farklı dönemlerde mesela daha evvelden bir imalat yapılıyormuş şu makina. Sonra onu değiştiriyorlar şu makine, onu değiştiriyorlar şu, ama aynı iman da aynıdır, iman esasları değişmiyor efendim. Ancak imalat yani amel-i salih dediğimiz şeyler, mevla şöyle yapacaksınız böyle yap, değiştiriyor, hüküm sahibi odur La yusulama Allah yaptığından sorgulanamaz, sorgulayamazsın. Adam sorgulamaya kalkışırsa dinden çıkar, cehennemi hak eder. Hazreti Enes radıyallahu Efendimizden laqad jaa ikum Rasulum min anfusikum, qaala Ali ibn Abi Talib. Ya Rasulallah, ma mana en fusukum, en fusukum böyle de bir kırat, en en harikanız, en harikanızı size peygamber olarak gönderdim. Fakat Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ene en fusukum ne ve sihra, soy bakımından en harikanız benim. Leisfiye walafi abai minledun adam sifahun. Burada böyle çok etkiliyor. Rasulallah başka bir hadisi çevirip rivayetinde. Ben peygamberim, Allah Celle Celaluhu bana şefaat hakkı verecek. Kıyamet günü livalı hans sancağı benim elimde olacak. Evvela dukku babul cennet, cennetin kapısını ilk ben tıklayacağım. Vela fâhır buyur. Övünmüyorum, övündüğü şey, leyse fiyye velâ fiyâ bende ve benim abu ecdad, 27 kuşak yukarıya doğru. Bir kısmını şimdi sayacağız burada. Milledün Adem Aleyhisselam'dan itibaren sifaun zina yoktur. Halbuki yukarıdaki soyunda mesela müşrik olanlar da vardır. Yani Müslüman olamayanlar da vardır. Ancak böyle olmasına rağmen zina etmemişler. Temiz bir soy var. Demek ki zina müşrikliğe, gavurluğa da sığmıyor. Öyle kötü bir iş. Kulluha nikahun. Hepsi nikah yoluyla... Adem Aleyhisselam'dan itibaren tertemiz, yani dağdan bir su çıkıyor, hiç bulanmadan tertemiz, buradan billur gibi akıyor. Pınar suyu aynı ama dereden geçince pis sular, mahalle suları akıtılınca bozuluyor. İnsanoğlu su gibidir. Dünyaya gelince aklı, kalbim, midi tertemiz, sıfır ki ambalajlı, bozmayacaksın. Suya başka bir şey karışınca bozuluyor. Efendim onun için insan neslinin nezih olması İnnallâhı estafa kinâne min İsmail vastafa Kureyş min kinâne Yani kinane kabile Allah onları seçti ta İsmail aleyhisselamdan Mevla Teala Kureyş'i kinâne'den seçti Vastafa Kureyş min beni Haşim'den seçti Vastafa min beni Haşim Vastafa yani beni Haşim'den de işte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dünyaya gelmiş oldu o kabileden ceyl Abbas ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e e. Hz. Abbas Resulullah'ın amcası Peki ennehu semi'a şey'en Fekâme nebiyiz sallallahu aleyhi ve sellem minber fekâle Men ene kâlu ente Resulullah Ben kimin buyurdu Resulullah Efendimiz Sahabe dediler ki sen Allah'ın Resulüsün Allah Celle Celaluhu hükümlerini sana Bildiriyor sen de bize duyuruyorsun Kur'an ile veya da ifadesi açıklamasıyla Ene Muhammed Abdullah el-Muttalib ee, Abdülmuttalib'in Evla yani Abdullah'ın oğlu Abdülmuttalib'in torunuyum İnnallâhe halekal halka fe cealeney fîn Allah mahlukatı yarattı Beni en hayırlı yarattı Sümme ceale firkateyn Sonra onlar iki fırka oldular Mevla o iki fırkanın en hayırlısından yarattı Sonra kabileleri yarattı En hayırlı kabileden yarattı Sonra evleri yarattı En hayırlı evden yarattı Allah beni böyle seçti diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor Burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nesebinin bir kısmını sayıyor. Bereket olsun diye sayacağım. Ene Muhammedün ben Muhammedim, Abdullah, yani Abdullah'ın oğlu, Abdülmuttalip, Beni Haşim, Abdümenaf, Kusay, Kilab, Mürre, Kaab, Lüey, bunların hep yukarıdaki dedelerin adlarıdır. Galip, Fihr, Malik, Nadır, Kinane, Huzeyme, Müdrike, İlyas, Mudar ve e, nizar. Ve ondan sonra Adem Aleyhisselam'a ulaşıyor. Yani burada İbrahim Aleyhisselam'a kadar olan soyunu anlatmış oldu. Efendimiz Hz. Ali'nin şeceresi vardır. Bulup bilen bunları okusun, bereketi olur Efendimiz Hz. Vesselam'ın Soyunda mavaledeni minsifai ehli cahiliye. Cahili döneminde dahi benim soyumda zina hadisesi olmamış. Mavaledeni illa nikahun ken nikah İslam. Aynen İslam'daki nikah gibi He, bütün abı ecdadım böyle bir soydan geliyorum Mevla Habibini böyle bir şekilde Adem Aleyhisselam'dan işte Nuh Aleyhisselam'a intikal etti. Nuh Aleyhisselam'ın kendisinde Resulullah Efendimiz'in o nuru gemi batmadı. Sonra İbrahim Aleyhisselam'a intikal etti. İbrahim Aleyhisselam'daki Resulullah doğru nuru bereketine ateşe atıldı. Ateş yanmadı. Sonra İsmail Aleyhisselam'a intikal etti. İsmail Aleyhisselam'a bıçağı vurunca Resulullah doğru nuru bereketine İsmail Aleyhisselam efendim bıçak kesmedi. Böyle devam ediyor. Anne bir Ümame radıyallahu anh kâdı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem istu bil henefiyye semha. Resulullah buyurdu ki ben size Dini tanıtmak hususunda hanefi bütün batıllardan meyleden ve esemha müsamaha. Yani alırken müsamaha ediyor, bir şeyi satarken müsamaha ediyor. Yani bunun net ifadesi baskıcı değilim. Yani baskıcı, şimdi günümüzde yanlış anlaşılır. Yani bir insan çocuğunu terbiye etmesi baskı değildir. Veyahut da yakını veya eşi yanlış yapıyorsa ya eşim yapma bunu yani edebe uymuyor ahlaka uymuyor Allah darılıyor peygamber darılıyor e senin giyimin Hatice annemize benzemiyor bana baskı bu baskı değildir ya nedir adam diyor ki ben din vatan mukaddesat için yiğit bir asker olacağım e o zaman seni eğitime tabi tutacağız ...seni dağlara götüreceğiz, efendim eğitimi yaptıracağız... E, ...gerekirse çamurda sen sürüneceksin... ...eğitim alacak... ...yok bana baskı yapma ben kışlada yatayım... ...bonfile büfte yedirin... E, ...hem de asker olayım... ...hem de en seçkin özel kuvvetlerde olayım... ...böyle bir şey var mı? Böyle bir şey olamaz... ...neden? Eğitime tabi tutulacak ki... ...bunun kalitesi ortaya çıksın... oğlu efendim... ...kör bir ağaca benzer... ...bir kütükten efendim tahta çıkmaz... Onu, yamuk olan taraflarını keseceksin, düzleyeceksin, ondan sonra ayarlanır, dörder santimde ise onu keser, bir güzel, Ay, o da yetmiyor, planyalar atılıyor. İnsanoğlu eğitime tabi tutulmalı. Yanlış yapıyorsa yapma bunu. Yani, efendim, ha şiddet, o, o ayrı bir meseledir. Ama eğitim söylenmeli, izah edilmeli, efendim, çünkü e, burada... Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize ne yapıyor? Bütün batıllardan meyledecek ve hakka yönelecek. İnne din yusrun, İslam dini kolay bir dindir. Bunu da çok istismar ederler. İnne din İslam dini kolaylık dinidir. Evet doğru. Nasıl? Hasta insan ayakta kılamıyorsan oturarak kolaylığı bu kendisi sağlıyor. Yolcuysan oruç tutamayacaksan, Tutmayabilirsin. Din o kolaylıkları kendisi sağlıyor. İslam dini kolaylık diye sabah namazına yat demek istemiyor ki. Sen onu dini kaldırıyorsun. Yani buradaki mesele din o kolaylıkları. Mesela bir sana hayızı sorarlar. Hayızlı bir insandan din namazı kaldırıyor. Orucu kaldırıyor kolaylık. E şimdi temizlendikten sonra namazını kılma diyor. Çünkü hem namaz kılacak hem kaza o iş uzar. Mevla kolaylığı sağlıyor. Kolaylık. Efendim ama oruç tutamadı. Beş gün. Ramazan bittikten sonra 300 gün boşluk var. 330 gün. Oralarda kazasını yap. Hem kaza hem eda diye böyle bir çakışma yok. Yusur. Kolaylık. Kolaylığı sağlıyor sana. Ayakta kalamıyor. Otur. Oturarak kalamıyor. Yat. Yani kolaylığı sağlıyor. Meseleler böyle. Câe Cibril fekâleli ya Muhammed inne rabbeke yukriyukes selam. Rabbim sana selam ediyor ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Celle Celaluhu sana selam ediyor. Haza Melekül Cibal bu dağların meleğidir. Kad erse lahü ileyk sana gönderdi bu Tebukta. Efendimiz AİS ve selam Taif'e gittiğinde Taif'e gittiğinde orada yakınları vardı ve onlara hakkı e, duyurmak Peygamber risaletini aktarmak için o bölgeye gitti. Oradakiler de e, Rasulallahimiz naş karşıladılar, tahkir ettiler, hakaret ettiler, taşladılar. Yanı e, ve Hazreti Zeyd onu muhafaza etmeye çalıştı. Orada çok büyük sıkıntılar oldu. Sonra orada bir tane üzüm bahçesine sığındı. Ziyaret etmiştik oralarda gördük. Tayif ziyaret ettiğimizde ee, ve o üzüm bahçesinde bulunan birisi neresin? İşte e, Metta dedi. Aa dedi bizim Yunus Aleyhisselam kardeşim Yunus'un bölgesindensin dedi. Yunus'un nereden tanıyorsun? Dedi peygamberler birbirini tanıdır. Enlebi akınlebi kardeş. Peygamber peygamberin kardeşidir. Ona üzüm getirdi. su getirdi. Bismillahirrahmanirrahim deyince dedi bu besmele yerlerin göklerin sahibi olan Allah. E dedi yerlerin göklerin sahibi Allah'tır. Efendim ona iman etmek gerekir. Anlat bana dedi. İman etti. Yani nereden nereye? İşte onun imanı vesile olmuş olur. bir insanın iman etmesi sonsuz cehenneme gitmesinden kurtulması. Ne kadar güzel. Emen ahyâ fe kennem ya. Bir insanın hidayetine vesile olmak bütün insanları kurtarmak gibidir. Kader selahu Allah beni sana gönderdi. Bu dağlar meleğidir. Efendim senin emrinde bu da efendim e, rüzgarlar meleğidir. Bu da senin evrinde inşite demdemtu aleyhimil cibal. Dilersen şu dağları biz alt üst ederiz, onları toz toprak ederiz, bu dağları birbirlerine çarpıştırırız ve buradaki halk yok ederiz. Ya Malikül Cibal, ey dağların meleği. Rasulullahın buyurdu. Fi inni anabihim la alhu antaqrje minhum zuriya. Çok etkileyici. Ha bunlar da hayır görülmüyor ama bunların sulbünden mevla bir nesil yaratır. Onlar da la ilahe illallah Muhammed Rasulullah derler, iman ederler. Fakale melekül cibal dağlar meleği dedi ki en tekema sema rabbuk, rabbimin seni isimlendirdiği gibi rabbimizin dediği raufur rahim son derece merhamet ve esirgecisin, buyurduğu gibisin ya Muhammed Sallallahu Aleyhi ve sellem dedi. Ne kadar etkileyici. Ha demek ki. Yani bazı şeylerde acele etmemek lazım. Evladın yanlış yapıyorsa Allah ıslah etsin şunu yapsın bunu yapsın. Yani yaptığı yetmedi daha çok efendim bela bulsun manasına gelir ki Allah'ım bunu efendim edep ahlak kalbine marifetullah nurunu ibadet sevgisini doldur. Güzel dualar et de e, ayeti kerime de bitiyor. E, İmam-ı Azam Efendimiz'e birisi hakaret etti. Hakaret etti dersten çıkmış e, evine gidecek. Geç vakite kadar efendim, yorgunluk hali. Birisi de densiz kendini bilmiyor, hakaret ediyor. Tam eve girecek, dönüyor. Diyor ki konuşmaların bittiyse müsaade eve gideceğim diyor. Bitmediyse diyor dinliyorum diyor. Onu deyince biraz adam tutuluyor, ellerini kaldırıyor. O da zannediyor bana beddua edecek. Allah'ım bu adam akıl fikri, istikamet, güzel edep, ahlak nasip eyle Rabbi diyor. Adam da şaşırıyor ya diyor bana beddua edeceğini beklerken bana dua ettin. Zaten belanı bulmuşsun bana musallat oluyorsun diyor. Sana bir daha beddua edeceğim daha çok musallat oluyorsun Dua edeyim akıllı ol da şerrini benden uzak tut diyor. Duan tuttu diyor üstadım daha sana bulaşmayacağım diyor. Yani mesele bu nasıl düzeltebiliriz? Adam şerli zaten Allah kötülerden bizi kurtarsın. Kötülere de Allah akıl fikir istikamet nasip eylesin. 129. ayet ve bu ayeti kelimeyle de dersimiz bitiyor. Yani sure bitiyor. Fein tevellev, Habibim ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Onlar sana iman etmekten yüz çevirirlerse. Fe kulle ki hasbi Allah, Allah bana yeter. La ilahe illahu. ondan başı ilah yoktur. Aleyhi tevekkelti, ona tevekkül ettim. Ve hu Allah, Rabbul arşil azim, yüce arşın sahibidir. Dünya bu kadar, dünya. O efendim, kainat, 7 kat sema ve se'el kursiyü's semavat ve'l ard. Efendim yerleri gökleri ve bütün 7 kat semayı kuşatan kürsü. Efendim bir de o kürsüyü ihata eden arş. Bunların hepsi bir çocuğun elindeki misket mile gibi basit. Mevla'nın yarattığı başka alemler var mıdır? Allahu alem. Elhamdülillah, rabbil alemin. Alemlerin Rabbidir Allah. Mevla Celle Celalü bize bu, burada hayat vermiş. Peki Mesemavatü sebu fil kursi ediyor. 7 kat sema. Kürsiye göre illa derahim sebaa ulkiet fi turs. Bir kalkan üzerine atılmış bu 7 kat sema kürsünün içerisinde bir kalkan yedi tane bir para gibi düşünün diyor. Yani kalkan var ya hani böyle efendim fakal ibn Zeyd Ebu Zer radıyallahu anh nebise sellem mel kursi fil arş peki kürsü arşa göre nedir ya Resulallah ki halka bin hadidil ukuyet beyne zahre felafil ard yani hani çöl var ya buyuruyor çöl o, uçsuz bir çöldeki atılmış bir atnalı yani bir demir halka yani çöldeki bir küçücük demir halka nedir bir odada olsa bile küçücük efendim kürsü o arşın içinde o kadar küçük kalıyor Allahuekber. El arshu hamra ve inne ve ila büyüklüğüne bakarlar diyor. Allahu azze ve Mevla inne Mevla o mele diyor ki ben sana bir kuvvet verdim. Sefe'ne alf. Li kulli meleksabuna alf cenah. O meleyin diyor 70 ye kanadı var. Fatira Mevla ona bir uç bakalım. Uç bakalım. Onun iki kanadıyla dünyaya geldi, bir hareket etti, dünyayı bitirdi. 71 kanat, yetmiş bin düzeltiyorum, yetmiş bin kanadıyla arşta uçmaya başladı. Fetare, el melek, bir mafiyem inel kuvve, bütün gücüyle uçuyor, uçuyor, uçuyor, uçuyor. Binlerce sene artık ne kadar uçtuysa ilham aşağı en engetir. Fena kafa. Melek durdu bir ara, dedi acaba nereye kadar uçtum? Fena kafa. Fena zara fekir ne öyle Daha ilk sütunda bile değil, daha arşın daha başlangıcında dolaşıyor. Ya bur, burada. O vesileler Rabbimizin yaratmasının sınırı hududu yok. İnsanoğluna böyle şey olur mu diyor. Bunu anneden düşünmek lazım. Annedeki insanın eli ayağı gözü kuva, hepsi var. Hayat var orada. Ona şimdi dünya desek dağlar denizler falan. Ya böyle şey olur mu? Ama insanoğlu orada. Hayat var. Oradaki hayata göre dünya akıl alacak gibi değil ise dünyaya göre bunlar işte akıl alacak gibi ama bunlar hak. La ilahe halim la ilahe illallah rabbul azim la illallah ve ard ve kerim efendimiz Aişe Vesselam Hazreti Abbas'a amcasına bunu dedi ki bunu oku Allah celle celaluhu seni sıkıntılardan kurtarır dedi. Bu Buhari'dedir bu bu rivayet Ezberleyelim la ilahe illallahul azimul halim la ilahe illallah Rabbul arşil azim la ilahe illallah Rabbul semavati ve Rabbul ard ve Rabbul arşil kerim Sıkıntılardan kurtulur diyor İnşallah Rabbim bütün sıkıntılardan kurtarsın Ölülerinize la ilahe illallah el halimul kerim Sübhanallah Rabbul arşil azim elhamdülillahi Rabbil alemin Ya Resulallah keyfelillah ya e, ölüler yani ölülere e bunları e, telkin edin adam ölmek üzeredir ama yaşayanlara gale ve yaşayanlar için çok daha güzel çok daha güzel evet programın sonuna yaklaştık bitirelim şu rivayet men <gülüyor> kal sabah akşam diyor sabah akşam bunu hasbiyallahu la ilaha illallahü arşil diye okursa mevla celle onu sıkıntılardan kurtarır diyor Rabbim selametler huzurlar nasip eylesin. Son bir rivayet Bekabı Muhammed قال رسول الله sallallahu aleyhi ve sellem: "Mellezime kıra'a laqad ja'akum rasulun min enfusikum aziz, ali'imanettum harisun aleikum bil min raufan fe in tawalla fequl hasbiyallahu la ilaha illa vele tevekkeltu ve huve rabbul arshi lazim lem yemut hadiyan." Bunu okuyan kişi diyor, o kişi enkaz altında boğularak, yanarak veya bir darbe vesaire başına böyle felaketler gelmez Allah'ın izniyle diyor, efendim selamet nasip olur diyor, bunu okuyalım sabah akşam inşallah. Bir surenin daha sonuna gelmiş olduk, tövbe suresini bitirdik, Rabbimize hamdolsun, şimdi geldik, Yunus suresi, buradan devam edeceğiz, amin. Şübhan Rabbi al-Aliye, al-Wahhab. Ya Rabbi, ya Rabbi rızana muvaffak işlerle meşgul eyle azabından, gazabından muhafaza eyle Son nefeste iman nasip eyle Ya Rabbi, hayır muradı olanlara hayal edemeyecek güzellikler, selametler nasip eyle Ülkemize İslam aleminde selamet nasib eyle Askerimize cesaret, Eşkiyanın kökünün kazıldığı günleri bizlere göster ya Rabbi. Rabbi. idarecilerimizi Hakk'a muvaffak eyle Yanlış alet olmaktan muhafaza eyle Ya Rabbi alemin zalimlerin, hainlerin, kafirlerin Kötülerin tasallütünden Bizleri muhafaza eyle Münafıkların kadrinden, hilesinden, ihanetinden Kol, Kurtar bizleri muhafaza eyle Ya Rabbi son nefeste iman cennetinde, cemaline Müşeref eyle, kulunda görmek istediğin Kemalatı, asaleti, ile, ikram eyle Ve ilahe şerefin nebiyu, ve asabi, Ve meşayihinel Fatiha Allah'ın selam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمر الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين